Sosyal medyada tebliğ faaliyeti yapan gençlere önerileriniz nelerdir? Şimdi Birincisi bu kardeşlerim Sosyal medyada olsun İçtimai hayatta olsun Bu vazifeyi tebliğ davet vazifesini ifade ederken Allah Teala'nın rızası için bunu yaptığına inanacaklar Müslüman her yaptığı işi Allah Teala'nın rızası için yapar Onafıklar insanların rızası için yapar. Ama Müslüman "Uminen nes men yeşii nefsahu ibtigaa marzaati'llah." Canını bile Allah rızası için ortaya koyar. İki Allah Teala'nın rızası için yapıyorsak o zaman yapmış olduğumuz işler de Allah Teala'nın kitabına uygun olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun olacak. Yani ben Allah rızası için yapıyorum ama ceza hakkın emirleri çiğneniyor orada. Yani hanım kardeşimiz Sosyal medyada davet ediyor ama resimleri, suretleri orada. Peki Allah Teala buyuruyor قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُظُّوا مِنْ absarihim. Bakma diyor. Erkekler o şekli, sureti, resmi oraya koyunca bakacaklar ona. O zaman sözde Allah rızası var. Peki amelde var mı? Harekette var mı? Bu da olacak. Yani erkekler erkeklere davet edecekler. Hanım kardeşimi kendi aralarında yapabilirler. Ama şekiller, suretlerini, resimlerini oraya koymayacaklar. Erkeklerle böyle bir davetin içine girmeyecekler. Girmeyecekler. Bir Müslüman kadın erkekle ne kadar konuşur? Zavret miktarı konuşur. Yani pazardan bir şey alacak, 2-3 kelimeyle ifade edebiliyorsa o kadarla ifade edecek, alacağını alacak. Üçüncüsü, اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي Güvenilir olacak. Yani Müslüman kardeşim, genç kardeşim orada davet ediyor. Allah yoluna, Resulullah Aleyhisselam Muazzez yoluna davet ediyor. Namusa karşı, mala karşı, iffete karşı güvenilir olacak. Yani Müslüman ondan endişe duymayacak. Onda da böyle bir haysiyetsizlik hali olmayacak. Sonra dördüncüsü ne olabilir? وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ İn اَجْرِي illa عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ şu YouTube'dan şöyle reklam alayım buradan böyle reklam alayım böyle bir derdi olamaz Müslümanın yani bunu para için yapmayacak Sahabe-i Hanım Efendimiz Aleyhisselam'daki o derdi kuşanacak o zaman bir Allah Teala rızası olacak iki davet şekli, usulü, oturmalar, muhabbet şekiller vesaire mahremiyet, tesettür Kur'an-ı Hakim'de, Efendimiz Aleyhisselam, sünnetinde olduğu gibi olacak. Üçüncüsü emin, güvenilir olacak. Dördüncüsü onların parasını alma diye bir derdi, bir gayesi olmayacak. Eğer kardeşlerim bu hassasiyete sahip olursa burada daha çok maddele sayabilir, takva olacak, kulluk kaysiyeti olacak. Bütün bunlar olursa Cenab-ı Hak bize muvaffak et, ihsan eder. Öyle adamlar vardı, öyle büyüdüler, öyle genişlediler ama bir anda yok oldular. Şimdi önlerde çok adamlar görebilirler. Şu kadar takipçileri var, bu kadar izleyicileri var ama onlar saman alevi gibidirler. Bir anda yok olurlar, yarına kalmaz onlar. Ulema şu kadar asırdır, bütün zamanları aşıp bugüne gelmedi mi eğer biz onların yolunda olabilirsek, belki çok büyük kalabalıklar olmayacak. Biz büyük kalabalıklara ulaşma durumunda değiliz. Ulaşmak için cehedeciz, mücadelemiz olacak. Ama biz Allah Teala'nın davasına, onun müsaade etmediği şekilde hizmet edemeyiz kardeş. Olmaz. Yani hem Allah Teala'nın yoluna, onun davasına hizmet diye bir İdalim olacak benim iddiam olacak Ama Rabbimin buyurduklarıyla değil de kendi kafama göre olacak Olmaz Orada kesin muafakiyet olmaz kardeşim Rabbim bize emretti Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz Az uyuyacağız Çok çalışacağız Çok mücadele çok mücahidemiz olacak Ama her şey Onun rızasına uygun olacak Yani sizi bir televizyona çağırıyorlar Uygun bir ortam yok Ama oraya çıkarsanız Yüz binlere, milyonlara ulaşacaksınız. Mahremiyet, tesettür kuralları yok. Yok kardeşim. Ben Rabbimin yoluna onun müsaade etmediği şekilde hizmet edemem. O isterse bir anda bütün herkesin hidayet yoluna açmaz mı? Elbette açar. O zaman dünya imtihan yeri. Ben gücüm nispetinde İslam neye müsaade ediyorsa o kadar hizmet ederim kardeşim. Son noktamıza kadar gücümüzün son noktasına kadar ama hizmet alanımız asla Allah ve Resul buyruğunu aşmayacak, geçmeyecek, o hududa tecavüz etmeyecek.